اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اينك اعفوون كريمن تحب لأفا فعفو عنا لا اله الا انت Allah'ım senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim اني كنت من الظالمين ki ben nefsine zulmedenlerden olun ربنا اتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسن eden iyilikler ver ve fil ahirete asaneten ahirette delikler var Ve kına azaben işin azabından koru. Rabbena ufirliğe Rabbim beni affet. Ve li anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab o şiddetli hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedatil şeyatiyin. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım.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 O Allah'a şükürler olsun ki bizi Kadir Gecesi'ne eriştirdi. Bizi bu güzel geceye eriştirdi. O Allah'ımıza hamdolsun ki bize oruç tutma nimetini bahşetti. Bugün dünya üzerinde birçok Müslüman var oruç tutamıyor. Bu nimeti Allah onların üzerinden almış. Nasıl almış? Sağlıklarını aldığı için oruç tutamıyorlar. Aşırı yüklü şeker hastaları. Canı gönülden oruç tutmayı istiyorlar. Fakat komaya giriyorlar ve oruç tutamıyorlar. Doktorlar fetva veriyor. Siz oruç tutamazsınız diyorlar. Bakın bu kardeşimizden Allah oruç tutma nimetini aldı. Ondaki hasret, ondaki oruç sevdası bizden çok daha üstündür. Çünkü nimet elinden alındı. Bu nimet bizim elimizden alınmadan önce, o yaşlık belası bizim başımıza düşer olmadan önce kıymet bilmemiz lazım. Çok hamdü sena etmemiz lazım Rab Teala'mıza. Bu akşam Rabbim nasip ederse size secde 12. ayet-i getirdim. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerime biz müminler için ve Muhammed Aleyhisselam için bir teselli mahiyetindedir. Mahşere giden, ahireti görmüş olan bir mücrimin, bir suçlunun ilk sözlerini bize ifade eder. Geleceğe dair ayetlerdendir. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri Kur'an'da insanlık tarihinden bilgiler verdiği gibi, ilk yarattığı insandan bugüne kadar yarattığı bütün insanlara dair bilgiler verdiği gibi, geleceğe dair bilgiler de verir. Kabirden sonra ne olur? Mahşerde ne olur? Mizan nedir? Cennetten, cehennemden ne olur? Bunların bilgisini bize kitabımız. Kur'an'da Bildirir. Bu bilgilerden, bu bildirdiği ayetlerden bir tanesini bu akşam size getirdim. Okuyacağım. İnşallah güzel bir şekilde idrak ederiz, anlarız ve hayatımıza monte ederiz. Allah Teala şu mübarek gecede, şu özel gecede Kur'an'ın tamamını idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi, hepsinden öte yaşayabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> <gülüyor> ولَوْ تَرَى الْمجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُوقِنُونَ صدق الله العظيم olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Walau tera bir görseydin bir görseydin, bu hitap kime? Burada en önce Muhammed Aleyhisselam'a, sonra bütün müminlere, bütün Müslümanlara. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, bir görseydin, şu anda müşrikler seninle alay ediyor. Senin söylediğin şeylerin yalan olduğuna dair hakaretler ediyorlar, küfürler ediyorlar. Seni aşağılıyorlar, yalanlıyorlar. Sana mecnun diyorlar, sana büyücü diyorlar, sahtekar diyorlar. Sana cinlenmiş diyorlar. Onların bir durumu olacak mahşere gittiğinde. Onların bir durumunu göreceksin. Şu anda göremiyorsun. Başlangıç şu. Bir görseydin. Onların durumunu bir görseydin. Düşman olduğun birisi, dünyada düşman olduğun, seni sevmeyen, sana düşmanlık eden birisi. Bir yerde başına kötü bir olay geliyor. Senin dostun olan birisi de bu olayı sana naklediyor. Ya onun düştüğü rezil durumu bir görseydin Ahmet. O rezil durumu bir görseydin. Bu sana ne verir? Bir teselli, bir mut mut mutmainlik verir. Çünkü o adam senin düşmanın. Kader mahiyetinde sınavı kaybetti ve düştü. Birileri onunla alay etti ya da rezil bir duruma düştü. Başka birisi sana bu haber ulaştırırken şöyle diyor. O halini görmeni isterdim. Bir görseydin. Allah Teala Hazretleri ayete başlangıcı bu. Bize teselli veriyor. Sizin namazınızla alay edenlerin durumunu bir görseydiniz. Bir görseniz. Ne hissedersiniz? Çok huzurlu, çok mutlu olursunuz. Çok sevinirsiniz. Çünkü düşmanınız Allah'ın, peygamberinin ve İslam'ın en büyük düşmanları. Hayatları sizinle alay etmekle geçiyor. Ve artık hesap yönündeler. Rablerinin katındalar. Ve rezil oluyorlar. An be an rezil olmaya devam ediyorlar. Ve sen de buna şahitsin, göreceksin. وَلَوْتَرَى اِذ۪ي الْمُجْرِمُونَ O suçluların durumunu bir görseydin. Bir görsen. Suçlular kim? Allah Teala Hazretleri dünyada bazı emirler bize bildirmiştir. Bu... Bu emirlerin bir kısmı metlu olan emirlerdir. Yani kitapta yazılıdır. Bir kısmı gayrimetlu olan emirlerdir. Kitapta yazılı değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında yazıldı, Yani sünnette. Muhammed Aleyhisselam Allah size bunu haram kıldı, bunu yasak kıldı dediği anda buna gayri metlu denir. Vahyi almış, Allah'ın emrini almış ama kitaba girmem. Muhammed Aleyhisselam şifayen sözlü olarak bize bunun haram olduğunu, yasak olduğunu bildiriyor. Onun yasak olduğunu bildirdiği herhangi bir şey tıpkı Kur'an'ın hükmü gibidir. Tıpkı Rabbimizin Kur'an'da zikrettiği metlu olan hüküm gibidir. Hiç fark etmez. Allah Resulü de Kur'an'ın açık ayetinin demiyle helal ve haram kılma yetkisine sahiptir. Her kim ki Muhammed'in böyle bir yetkisi yoktur derse, Kur'an'daki bu yetkiyi bize bildiren ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur. Yani ılımlı İslam, İslamcı olmuş olur. Biliyorsunuz dünyada artık ılımlı İslam diye bir mesele var. Vatikan'ın İslam'ı var, İngiliz'in İslam'ı var. Vehhabi, Selefili. Fransızın İslam'ı var. Kadınların imam olduğu, kadınların hayız günlerinde oruç tutmadığı, namaz, oruç tuttuğu, hayız gününde kadın oruç tutar mı? Tutamaz, haramdır. Kadınlar şu anda, ılımlı İslam, Fransız usulü veya Vatikan usulü, ılımlı İslam'da şu anda kadınlar hayız halinde oruç tutmaya alıştırılıyor. Böyle bir yasak yok, İslam'ın böyle bir yasağı yoktur. Tutun diyorlar. Allah ve Resulün emirlerini kim dinlemezse, kim karşı koyarsa çarpılmışlardan olur. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İstemeyenler hariç, herkes cennete girecek. İstemeyenler, cennette kim istemez? Ancak ahmaklar istemez. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Ey Allah'ın Resulü, istemeyen kimdir? Cenneti istemeyen kimdir? Allah'a ve Resulüne itaat edenler, cenneti isteyenler. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler, cenneti istemeyenler Demektir. Olay bu kadar basit. Bugün Müslümanlar ikiye ayrılmıştır. Allah'ı ve Resulünün arasına ayıranlar, Allah diyorsa kabul ederiz, Rasul diyorsa kabul etmeyiz. O da bizim gibi bir insandır diyenler. Bu ılımlı İslam'dır. Kur'an'ın bir kısmını kabul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz İslam'ı. Fransa'da bugün kadınlar imamlık yapıyor. Kadınlar erkeklere imamlık yapıyor, erkekler, kadınlar yan yana namaz kılıyorlar. Bu Fransız usulü. Bir buçuk metrelik Macron usulü bir İslam. Yeni çıktı. Fırından yeni çıktı, taptaze. Yüzyıllar boyunca Şiilik İslam'ı vardı Yahudilerin çıkarttığı. İngiliz'in İslam'ı vardı, ve Vehhabil'lerin çıkarttığı yakın dönemde. Şimdi Macron İslam'ı var, Fransız İslam'ı, ılımlı İslam. Allahü u Teala bunların planlarını başlarına çevirsin. Müslümanları bölerek parçalamak, güçlerini zayıflatmak ve onlara tahakküm etmek istiyorlar. Allahü Teala bunlara fırsat vermesin. Biz 14 asırlık İslam'ı anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz ki bu milleti sapıklıktan kurtaralım. İslam'ı yaşadığını düşünüyorken İslam'ı inkar eden kafalardan, ahmaklıktan kurtaralım. Biliyorsunuz. Ahmak insan, ahmak birinin dokunuşu zombi'nin ısırdığı gibidir. Zombi filmlerinde herhangi bir zombi başka birisini ısırdığı zaman ne oluyor o birkaç saat içinde bir gözleri kapanıyor falan bir ölüyor sonra bir daha canlanıyor. Zombi başalarını zombileştiriyor. Ahmak arkadaşlar da bu zombiler gibidir. Isırır. Ahmaklığın en büyük alameti doğruya yanlış demek, yanlışlara doğru demek. Yanlışları savunuyor. Bu doğru. Ya yanlış Allah ve Resulü haram diyor. Sen nasıl bunun doğru olduğunu söylersin? Hayızlı kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz. Allahü Teala onlardan bu yükü kaldırdı. Onlara bir rahatlık, genişlik verdi. Sen kim oluyorsun da Allah adına hüküm koyuyorsun? Kur'an'ı Allah'tan daha iyi bildiğini iddia ediyorsun. Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi bildiğini iddia ediyorsun. Ve kadınların hükünü arttırmaya çalışıyorsun. Sen kim oluyorsun? Macron'dan mı aldın bu yetkiyi? Allah'tan almadığın kesin peygamber değilsin. Demek ki Macron'dan aldın bu yetkiyi. mevla Teala bu fırsat, bu sapkınlara fırsat vermesin kardeşler. Ahmak arkadaşlardan sakının. Ahmak arkadaşlar mücrimdir, günahı açıktan işlerler ve senin de günah işlemini, açıktan günah işlemeli isterler. Ahmak arkadaşlar birikimlerini yok etmek isterler. Birikim iki türlüdür. Bir sevap birikimi, ilmi birikim, maneviyat birikimi. Bu ahmak arkadaşlar senin maneviyatını kaybetmen için seni kötü yollara, kötü arkadaşlara sevk ederler, kötü alanlara, mecralara sevk ederler, kumarhaneye, içkihaneye, zinahaneye ya da borsa haneye teşvik etmek gibi. Bakın iki hafta önce. Bir mesele patladı yine, bir dolandırıcılık makası. Daha karizmetik, daha genç, daha yakışıklı görünen dolandırıcılar. Bitcoin borsası kurmuşlar. Bitcoin diye bir para birimiyle, elde olmayan, görünürde olmayan, hayali bir para birimiyle bu milletin milyarlarca dolarını dolandırdılar, yan cep yaptılar ve paramızı yurt dışına kaçırdılar. Devlet dedi ki bu millete, paralarınızı yastık altından çıkartın, faaliyete sokun, ticaret içine sokun. Para girdi çıktısı olsun. Millet bir rahatlasın. Bu millet, bu milletin çoğunluğu parasını piyasaya çıkartmayı göze almadı. Ticarete girmeyi göze almadı. Borsaya girmeyi göze aldı. Elinde hiçbir veri olmamasına rağmen. Sadece sosyal medya hesaplarımda 2000'den fazla bitcoin sorusunu cevapladım. Kardeşlerimle ekiple beraber sağ olsunlar hiç kimse mırın kırın etmedi. Herkes sorulara cevap vermeye devam ediyor. Bu konuda yazdığım yazın ya da yaptığım videonun linkini kardeşlere atıyorlar kim soruyorsa bu Bitcoin meselesini sadece bin kişi Bitcoin sordu Bitcoin Bitcoin 500 bin kişi şu anda resmi olarak tespit edilen dolandırılmış milletimiz halkımızdan 500 bin kişi var 2000'i sadece bu soruyu bize sordu bir sürü hocaya sormuşlardan muhtemelen Bu millete bu fetvaları verdik verdik girmeyin dedik bu işe girmeyin dedik ama girmeye devam ettiler Çünkü bizim milletin milletimiz hayırdır Güzeldir, hoştur ama hafızası çok zayıf. Çok zayıf. Bundan yıllar önce Z bilmez. Titancılar vardı. Biz titancıları gördük. Çıplaklar kampında köpük partileri yapardı. İçki içerlerdi. Milletin paralarını topladılar. yurtdışına parayı kaçırdılar. yok ettiler. Sonra tosuncuk çıktı. Daha bir çizgi film karakteri. Daha bir komik falan. Ama millet hiçbir resmi alabileceği hiçbir somut bir şey olmamasına rağmen paralarını gitti buna yatırdı. Bu da milletin paralarını çaldı. Gitti, okyanus hava alıyor şimdi. Okyanusta son model arabalarla keyif çatmaya devam ediyor. Yetmedi, yetmedi bunlar. Daha karizmatik dolandırıcılar ortaya çıkarttılar. Bitcoin meselesiyle sanal bir borsa kurdular. Borsa zaten caiz değildir. Bir Müslüman borsa işine giremez. Üstüne bir de Bitcoin, hayali para borsasına girdiler. Ve 500 binden fazla insanımızın parasını çaldılar. Neden? Ahmak arkadaşın dokunuşu zombinin sırrı gibidir. Ooo bir... Bitcoin diye bir şey buldum hocam. Bu harika bir şey. Parayı bir yatırıyorsun iki hafta sonra dört katına çıkıyor. Vay be. E para? Çekmek istesen parayı o anda eline alabilir misin? Yok hocam parayı vermiyorlar. Bu nasıl Elinde somut bir şey var mı? Bir altın, bir gümüş, bir yurt dışı para birimi. Herhangi bir şey somut bir şey var mı? Yok. Yatırıyorsun dört misine çıkıyor. Al paranı o zaman. Alamıyorsun hocam. O alamadığın paralar gitti şimdi yurt dışında iki milyar dolar yurt dışarı. Bu ülkenin parası yurt dışına götürüldü. Bu millet, bu ahmak arkadaşları, bu İslam düşmanı mücrimleri terk etmedikçe daha çok sömürülmeye, kandırılmaya devam edecek. Allah bizim milletimize şuur versin. Amin <gülüyor> amin. Sen onları bir görsen, onların halini, onların bir durumunu bir görsen, idil mücrimune, o suçlular var ya, o günahkarlar var ya, onların durumunu bir görsen. Günahkarlar biliyorsunuz ahirette. Allah'ı görme, sadece biz Müslümanlara özgüdür. Mevla Teala. Bizim onu göreceğimizi, o gün bazı yüzler Allah'a bakar ayetiyle bizim onu görebileceğimizi müjdelemiştir. Ama bazı yüzler insanların büyük çoğunluğu Allah'ın cemalini göremeyecek. Allah'ın cemaline bakamayacaklar. Onunla tekellüm edemeyecekler, konuşamayacaklar. İnsanların büyük çoğunluğu değil, azınlığı Allah'ın cemalini görecek. Bugün dünyada Allah'a ibadet eden, kulluk eden insan sayısı çok mudur az mıdır? Hayır. Müslümanların sayısı kafirlerin sayısından çok daha az. Dolayısıyla ibadet etmeyen büyük çoğunluğu Allah nerede ibadet ettirecek? Bunlar kulluk vazifesini yerine getirmiyor. Bunlar hep asi. Ne zikir yapıyor, ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne zekat veriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bunları ne yapacak? Mevlana Celaleddin, Allah ondan razı olsun, bir mesele söylüyor. Kafirlerin ahiretteki durumundan bahsediyor. Bakın bir ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etmekten başka bir şey için yaratmadım. Zariyat suresi ayet-i kerimese. Mevlana Celayettin bu ayeti tefsir ederken cümlesini buraya getirdi. Kafirler, müşrikler ve asiler cehennemde yanarken durmadan Allah'ı zikir edecekler ve böylece ibadet için yaratılmış olan bu insanlar kısa süren bir dünya fasılasından sonra ibadetlerini böylece sürdüreceklerdi. Dünyadayken namaz kılmadılar, zikir yapmadılar, oruç tutmadılar, hiçbir şey yapmadılar. Allah-u Teala bu kitapta insanlara ibadetten başka hiçbir şey yaratmadığını söylüyor. Bu insanlar bunu yapmadı. Yanlarına kar mı kaldı? Hayır. Cehennemde onlar ibadet yapmaya, zikretmeye, devamlı surette Allah'ı anmaya devam edecekler. Sonsuza kadar. Süresi var mı? Süresi yok. Çünkü kafirler oradan çıkamayacaklar. Devamlı surette Allah'ı zikredecekler. Mevlana devam ediyor. Hani... Sıhhatli iken gaflet üzere bulunan bir insan hastalanıp da yatağa düşünce durmadan inler ve her nefeste aman ya Rabbi sen bilirsin ya Rabbi der ya işte cehenneme giren bir insan da böylece ebediyen zikirle meşgul olacak. Hastalarımızı bilirsiniz en dinden kopuk, en uzak adam bile yatağa yattığı zaman o hastalık esnasında aman Allah'ım ya Rabbi kurtar beni bu işten. Hayatı boyunca Allah'ı zikretmemiş, namaz kılanlarla alay eden bir adam bu. Ama o zor duruma düştüğü anda, yatağa düştüğü anda yalvarmaya başlıyor. Allah'ım beni kurtar. Kurtar bu işten beni yarab. Bir ateistin videosunu attılar geçen hafta bana. Bisiklet süren bir ateist. Ormanın içinden bisiklet sürerken ayı görüyor orada. Ayı bunu görünce arkasından koşturmaya başlıyor. Ve bu ateist de şöyle diyor bakın. Kurtar beni kozmos falan demiyor. Hiçbir ateist sıkıştığında kurtar beni kozmos. Kozmos evren demek. Onlar evrene taparlı. Yaratıcı olarak e, evreni ön almışlardır. Allah'ı değil. Kurtar beni Kozmoz, bu ayıdan beni kurtar şunu yapacağım söz veriyorum diyen bir tane ateist göremezsin, göremezsin. Ateist şöyle diyor, Allah'ım beni kurtar bu işten. Bu ayıdan beni kurtar yemin ediyorum hacca gideceğim. <gülüyor> Vallahi hacca gideceğim diyor ateist. Ne oldu sen inanmıyordun Allah'a, ne oldu? Ama bisiklette arka tarafta ayı koşturuyor. Şimdi tam başının üstünde şey var, kamera var. Bir arkaya bakıyor ayı, dört dala koşuyor ama. Bu da bisiklette gitmeye devam ediyor, Allah'ım beni kurtar diyor. Senin ateizliğin ayıyı görünceye kadar. Ayıyı gördüğün anda ateizm biter. Hemen iman başlar. Ama mesele görmeden iman etmektir. Ateiz, bro. Mesele görmeden iman etmek. Gördükten sonra zaten o iman değil. Akla tasdik. Biri sana diyecek, diyecek ki bu ormanda ayı var. Sen de diyeceksin ki ben bu adama güveniyorum. Bu ormanda ayı var diyorsa ayı vardır. Yalan söylemedi daha önce. Ben güveniyorum. İşte bunun adı imandır. Sınavı kazandın. Ve hayatın da düzene girer. Ayı tehlikesinden kurtulmuş olursun. Ebedi hayatını da kurtarırız. Ama sen bu sana bu ormanda ayı var diyen insana inanmazsan gayba iman etmemiş olur. Ormana gidersin, ayı tarafından bir güzel parçalanırsın. Ayıyla dövüşen, bıçaklayıp ayıyı öldüren, ayıyı boğan adam hikayeleri, fantezileri anca Hollywood filmlerinde olur. Yani kusura bakma ayıyla dövüşemezsin. Abdülhamid Han'ın dizisini seyrediyordum. Bir, se bir, se bir sezon seyrettim. Bir sezon bir geldi, baktım bir adam ayıyla dövüşüyor dizide herhalde dikkat çekmek için. Ayıyla dövüşen bir Osmanlı askeri yapmışlar. Ve Osmanlı askeri ayıyı dövüyor. Tamam dedim bu dizinin miadı dolmuş. olmuş. O anda bıraktım diziyi. O anca Hollywood filmlerinde olur. Sen biraz gerçekçi olsana. Bizim işimiz gerçekçiliktir, doğruculuktur. Yalanlarla bizim işimiz yok. Karton kahramanlarla bizim işimiz yok. Biz Müslümanız. Ayıyla ile dövüşen insan olur mu Allah aşkına ya? Biraz makul ol. Biraz mantıklı ol. İşte bu mücrimler, bu mücrimlerin halini orada bir görsen. Ne olacak bu mücrimler diyor Allah Teala Hazretleri. Burada istediği kadar sen alay etsin, atıp tutsun. Yaptığın zikirle alay etsin. Yaptığın namazla alay etsin. Allah Teala o alay edenlerin tamamına cehennem de yalvartacak. Yalvartacak. Ve Müslümanlara da bu sahneleri gösterecek. Ne oldu sen bizimle alay ediyordun ya. Şimdi zikrediyorsun bak. zikir zikrediyorsun. Ben dünyada irademi kullandım, özgür irademi kullandım. Ve doğru kararı verdim. isteyerek keyifle, haz alarak, zevk alarak Rabbimi zikredim. Sen şu anda istemeden zikrediyorsun. Azabın hafiflesin diye. Allah Teala bize doğru kararlar almayı nasip etsin kardeş. Amin. Devam et Allah'ımız. <gülüyor> o müjdemlerin halini bir görsen, ne ki su ruusihim. Başlarını büktüklerdi. Bir kişi suçlu olduğu zaman suçunu savunacak hiçbir materyali yoksa, hiçbir delili yoksa artık Rabbinin huzuruna geçtiği anda boynunu büker. Boynunu eğer. Çünkü savunacak hiçbir şey yok. O gün boyunlarını bükecek, boyunlarını eğecek, diyecek. Hiçbir savunma mekanizması olmayacak. Çok fazla insan olacak. Senin diyebilecek bir şeylerin ol olabilmesi için Allah'ı zikretmen, ona itaat etmen lazım. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olman lazım. Muhammed Aleyhisselam'ı örneklikten çıkartmaman lazım. Bakın Allah Teala Hazretleri, Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a bir cinli olarak gönderebilirdi. Bir cin peygamber. Bir melek peygamber de gönderebilirdi. Bu onun için çok basit bir şeydir. İslam alimleri cinlerden peygamberler geldiğini söylüyorlar. Melekten de yapabilirdi ama Allah bizim sınıfımızdan yaptı. Bizim ırkımızdan yaptı. Yani insan ırkından bir peygamber yaptı. Biz itiraz edemeyelim diye. Onun örnekliğine itiraz edemeyelim diye melek olsaydı örnekliğine itiraz ederdik. Nefsi yok. Şehvet as asla tarih olmaz. Yemesi içmesi yok. Dolayısıyla o ibadetleri çok kolay yapabilir ama biz yapamayız diye itiraz edebilirdik. Bundan dolayı Allah örnekliği kolaylaşsın diye itiraz edemeyelim diye Muhammed Aleyhisselam'ı insan peygamber olarak bize gönderdi. Eğer biz Muhammed Aleyhisselam'ı insanüstü bir varlık olarak telakki edersek onu o kadar yüceltiyoruz ki artık bir melek sınav sıfatına geçiriyoruz onu. Melek o bir melek. Melek sıfatına geçirdiğin zaman artık onu takip edilmekten çıkartıyoruz onu örneklikten çıkartıyorsun. Muhammed Aleyhisselam bu dünyada sahip olduğu her şeyden daha fazla sevmek Kur'an'ın emridir. Ama onu insanlık vasfından çıkartmayacaksın. Kul innema ene beşerun mislukum de ki ey resulüm de ki ben de sizin gibi bir insanım. Mislukum sizin misliniz dedim. Sizin denginizim, insanım. O böyle söylerken sen alır Muhammed Aleyhisselam'ı melek sıfatına geçirirsen artık örneklikten çıkartmış oluyorsun. Onu takip etmeme gerek yok. Ben Kur'an'ı anladığım gibi Yaşamakta yükümlüyüm çünkü o, o bir melek. Onunla asla eşit olamam. Dişi kanadı, dişi kırıldı, savaşta darbe yedi, küfür yedi. Muhammed Aleyhisselam küfür yedi Ebu Cehil'den. Aç kaldı, uyuyamadığı geceler oldu açlıktan. Bakın bizim gibi bir insan. Çocukları dünyaya geldi, çocuklarını kendi eliyle toprağa gömdü. Allah'ın selamı efendimin üstüne olsun. Bu insan ırkından olduğunun işareti göstergesidir. Onu normal vasfından üstüne çıkartmayın. Çok sevin, çok övün, bol salavat getirin Efendimiz Aleyhisselam'a. Ama o melektir demeyin. Yeni bir sahte tarikat çıkmış, peygamberimize melektir diyorlar. O bir melekti. Hayır, Muhammed Aleyhisselam melek değildi. Muhammed Aleyhisselam da hata etti. Onun hatasında oluyor hemen vahiyle uyarılıyor. Ve hatanı düzelt deniyor. Peygamber hata yapar ama hemen Allah Teala tarafından uyarılır. Bizim gibi değildir. Biz hata yaparız, Allah uyarmaz. Çoğu zaman uyarmaz. Başımıza musibet falan getirmez. Ahirette ya da kabirde bizim karşımıza onu çıkar. Peygamberler böyle değil. Hemen o anda uyarır. Bir vahiy ile. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam olan sevginizin ölçüsü o da bir insan da olsun. Önceliğiniz bu. Ama seçilmiş bir insan ve benim imamım. Onu çok seveceğim. Sahip olduğum her şeyden çok seveceğim. Ama melek olduğunu asla iddia etmeyeceğim. Bu küfür olur. Bu Kur'an'daki ayetlere muhalif bir hareket olur. Bu Muhammed Aleyhisselam sözlerine muhalif bir hareket olur. Tıpkı Bediüzzaman Said Nursen'in ben Mehdi değilim demesi ama talebelerinin onu Mehdi olarak söylemesi, görmesi gibi. Bedü zaman diyor ki ben Şafii mezhebine mensubum. Bu ne demektir? Mehdi me mezhebime mensup olacak mı? Hayır. Hazreti Mehdi 4 mezhebi de kaldıracak. Çünkü dört mezhep onun ameline göre hareket etmek zorunda olacak. Dolayısıyla mezhepler İmam Mehdi'nin gelişiyle beraber kalkacak. Sayın Nursi Hazretleri ne diyor? Ben Şafii mezhebine mensup. Kendisine Mehdi'lik konusunda soru soranlara. Ben ne demek bu? Ben Şafii'ye mensupsam ben Mehdi olamam. Diğer hadislerde zikredilen delilleri söylemiyorum bile. Kendi ağzından çıkan kelimesiyle söylüyorum. Said Nursi'yi olduğu yerin dışında bir makama yükselttiğin zaman artık onu örneklikten çıkartıyorsun. Muhammed Aleyhisselam da böyledir. O bizim örneğimizdir. Bizim misalimizdir. Ona benzemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız kardeşler. Bu noktada şeytanın sizi tuzağa düşürmesine izin vermeyiz. Onlar boyunlarını bükerler Allah'ın karşısına geçtikleri zaman. Boyunlarını bükerler çünkü mahçuppurlar. ''İnde Rabbihim'' Rablerinin katına çıktıkları zaman biliyorsunuz kafir ya da mümin fark etmez mizan denilen bir terazinin karşısına geçeceğiz. Kafirlerde terazi tutulmayacak. Sadece onlara kitaptan işledikleri günahlar bildirilecek. Onların mahcubiyeti, psikolojik sıkıntıları artırılacak. Biz Müslümanlara ise terazi kurulacak. Buna ne deniyor? ''İnde Rabbihim'' Rablerinin katı. Allah'ın katı. Bizim Rabbimizin katına çıkacağız. Devam et Allahımız. Şimdi onlar, o mücizler, bu olayı görür görmez anlatılan her şeyin doğru olduğunu anlar anlamaz, boyunları bükülüyor Allah'ın katında. Peşinden bazı kelimeler söylemeye başlıyor. Kullandıkları ilk cümleler şundan. Bu bu sohbetin ana başlığı şu. Mahşeri gören suçluların ilk sözleri. Başlık bu olacak inşallah. Bakın ne söylüyor. Yalanladı. Ne ahireti ya, ne hesabı ya. Yok terazi varmış da sevaplar üste geliyormuş, günahlar alta geliyormuş. Sevapları geçenler cennete gidiyormuş. Uydurma bunları, geçin bunları ya. Bak ne diyor bak. Rabbena, Rabbimiz. Sen dünyadayken Rabbimiz falan demiyordun. Müslümanların Allah'ı diyordun. Üçüncü şahıs olarak kullanıyordun. Sahiplenmiyordun, inanmıyordun. Rabbimiz. Konuşmaya devam ediyor. Ebsarna, biz gördük abi. Biz artık gördük, mizanı gördük, sıratı gördük, cehennemin kükreyişini gördük, bize gideceğimiz yeri gösterdin. Biz artık gördük. Mesele görmek değil zaten. Gördüğün zaman sınav bitmiş oluyor. Son nefesini veren her insan, Müslüman ya da kafir, neyi görecek? Hadislerle sabit. Gideceği yeri kesin olarak görür. İnsanlardan hiç kimse yoktur ki gideceği yeri görmeden önce. Kesin olarak herkes görecek. Gördükten sonra iman ederse kabul oluyor mu? Hayır. Firavun da... Firavun iman etti diyor Kur'an. Firavun iman etti ama perde kalktıktan sonra iman ettiği için imanı geçersizdir. Bütün ehli sünnet bu ayet-i kerimeyi böyle tefsir ederler. Dolayısıyla ne biz gördük artık. Wesme'ana biz artık işittik. Biz artık senin sözlerini, senin cümlelerini işittik. Senin bütün insanlığı arasat meydanında sınava çekeceğini işittik artık. Biz yakinen anladık. Bugüne kadar alay ettik, ettik ama Yalanladık ama artık gördük ve işittik. Devam etti o müjdinler. Ferci'ne bizi döndür dünyayı Ne oldu? Arkadaşlar, efendiler, dünya edna bir yer, aşağılık bir yer. Fakat cennet denilen ebedi mekanı kazanabilmek için bizim için önemli olan yer burası. Çalışmalarımız burası. Bu dünyayı iyi değerlendirmezsek ebedi hayatı kaybederiz. Dolayısıyla bu tarla Bizim için çok kıymetli bir tarla. İyi iş ederek geçeceğiz, saray amel geçeceğiz ve ebedi hayatımızı burada kazanacağız. O zaman değer ver. Bu dünyada değer ver. Bu dünyaya da değer ver, önem ver ve hassas davran. Nereye döndür bizi diyor? Ahiret teklifin yapıldığı bir yer değil. Ahiret namaz kılınıp oruç tutulan, zekat verilen bir yer değil. Dünya sınav alanı dünya, ahiret değil. Dolayısıyla ne diyor bu Müslümanlar? Bizi döndür. Bizi diğer tarafa. Yani Sınavı tekrar başlatabileceğimiz, kazanabileceğimiz tarafa, dünyaya geri döndür diyor. Var mı geri dönüş? Yok, herkesin bir tane ömrü var. Hiç kimsenin iki tane ömrü olmayacak. Herkesin bir tane ömrü var. Bu ömrü iyi değerlendireceksin. İyi çalışacaksın, bütün fırsatları değerlendireceksin ve sevap point biriktirmeye çalışacaksın. Ahiret para birimini biriktirmeye çalışacaksın Müslüman kardeşim. Ahiret para birimi konusunda, ebedi hayatını kazanma konusunda bilgi sahibi olmayan Müslümanları, Devamlı surette ikaz edeceksin, uyaracaksın. Senin işin İslam davetidir. Davetçi kardeşim, kaliteli bir iş yaparsan müşterin çok olur. Baştan sağma ya, anlattım bitti. İşi yaparsan kimsesini dinleme. İşini kaliteli yapacaksın. Hassas davranacaksın, özen göstereceksin. Sohbet yapacaksan bir hafta boyunca o sohbete, o vaaza hazırlık yapman gerekiyor. Gündemi iyi değerlendirmen lazım. Ayetlerin tefsirlerine iyi bakman, iyi araştırma alman lazım. Bu seni dinlemeye gelecek olan insanlara verdiğin kıymetle orantılı. O insanlara kıymet vermiyorsan, her zaman anlattığın şeyleri anlatırsın, sohbeti kaynatırsın. Değer, ne kadar değer veriyorsun? O sohbete ne kadar çalıştığında, o hayata ne kadar çalıştığına bağlı. Ben bu akşam yapacağım sohbetle binlerce insanın hayatına dokunabilirim. Binlerce insanın hayatını kurtarabilirim, vesile olabilirim diyeceksin ve kıymet vereceksin. Davetçi kardeşim, çok kalite iş yapacaksın. Eğer yaptığın işi bir de ücretsiz yaparsan, o insanlar var ya seni baş üstünde taşırlar sana o kadar hürmet, saygı gösterirler. Bütün ihtiyaçlarını insanlar karşılarlar. Bak sen, sen kalbindeki niyetini Allah rızası yap. Allah bütün insanların kalbine senin sevgini koyar. Senin bütün ihtiyaçlarını onunla karşılar. Sen hiç çalışmana gerek kalmaz. Dünya işi için uğraşmana gerek kalmaz. Allah onlarla senin bütün işlerini gördürür. Sen yeter ki bu yaptığın işi yapmaya devam et hocam der. Sen bunlarla uğraşma. Yaptığın bu işi yapmaya devam et der. Bu Allah'ın kuluna verdiği bir yardımdır. Bir destek. Yaptığın işi güzel yap. Kaliteli yap. Hayat kurtarmaktan daha büyük bir amel yok. Hocam beni dinlemiyorlar. Anlatıyorum anlatıyorum dinlemiyorlar. Bana özen göstermiyorlar. Senin işin anlatmak. Senin işin kalbine inmek, kalbini çevirmek değil. O Allah'ın işini Anlat. Başka kelimelerle bir daha anlat. Sonra başka bir sözlerle, başka cümlelerle, başka örneklendirmelerle bir daha anlat. O bir gün anlayacak. Ama ne zaman anlayacağının zaman, dil, zaman dilimini sen belirleyemezsin. Bunu Allah belirle. Senin için sadece hakikati, hiçbir şey talep etmeden döndüz bir şekilde aktarmak, anlatmaktır. Allahü Teala İslam davetçiliğine soymuş olan bütün Müslümanlara tesir versin. Kurtarabildikleri, hayatlarına dokunabildikleri insan sayısını çok arttırsın. Amin amin. İşte kardeşler, diyorlar ki, Ey Rabbimiz, biz gördük artık. Biz işittik artık o semiana, perciana, bizi döndür dünyaya. Namel salihan, salih ameller işleyelim. İyi ameller işleyelim. Bugüne kadar hiç işlemedik. Hocalar geldi bize, İslam davetçileri geldi bize. Hadi namaza gidelim dediler, gitmedik. Bu sene Ramazan orucuna başladı artık bak yaşın kemale geldi. Ölüm bize çok yakın dediler, dinlemedik. Zenginsin, zekasını ver dediler, dinlemedik. Namel salihan yapmadık. Hiçbir salih amel işlemedik. Bizi tekrar dünyaya döndü. Ki salih amel işlemeye başlayalım. Şansını kaybedin. Bir ömrün var. Bir tane ömrün var. İki yok. Bir ömrün var. Ve sen bu ömrü iyi değerlendiremedin. Şansını kaybettin. Neden ahirette o arşın gölgesi altında gölgelenecek insanlardan olmak için bir gayret göstermiyorsun? Muhammed Aleyhisselam'ın benim en sevdiğim en çok iştihak iştihaka sevgenen hadislerinden bir tanesidir. Arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi genç. Bunlardan olmak için niye bir gayretin yok? Niye bir isteğin yok. Basit bir belediye başkanlığı için trilyonlar harcayabiliyorsun. Belediye başkanı olabilmek için reklam vermek adına trilyonlar harcıyorsun. Belediye başkan Allah'ın dostu olabilmek için hiçbir gayretin yok. Ve bunun için para vermene de gerek yok. Biraz çaba, biraz gayret gerekiyor. Allah'ın dinini yayma isteği gerekiyor. Neden bunu yapmak için bir hamlen yok? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Yedi kişi, yedi grup vardır ki Allah kendi arşının gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde onları arşının gölgesi altında gölgelendirecek. Kendi arşından başka hiç kimsenin gölgesi yok. Kimsenin parası, pulu, rütbesi orada işlemez. Yedi kişi var. Bunları Allah kendi arşının gölgesi altında gölgelendirecek. Bakın güneş bir mızrak boyu yaklaşmış. Herkes terinde boğuluyor. Herkes hesap vereceği zamanı bekliyor. Bitsin hesap zamanım gelsin vereyim hesabı kurtulayım şuradan diyor. Ve bazıları... Köşkler tahtlar üzerinde oturmuş Arşın gölgesi altında cennet nimetleriyle nimetlendiriliyor. Yedi kişi, Muhammed Aleyhisselam sayıyor. Herkes kendini çeketsin. Bu maddelerden bir tanesi size uyum. Bunlar şunlardır: Adil imam, devlet reisi, devlet yetkilileri. Adil devlet yetkilileri, bunlar yedi gruptan bir tanesi. Hiçbir menfaat gözetmek sizin, sadece Allah'ın rızası için. Kullara, tebaasına, halkına hizmet yapan devlet insanlarına Allah bunların sayısını artırsın kardeşim. İkincisi, Rabbine ibadet içinde yetişmiş olan genç. Gençliğini Allah'a vereceksin. İhtiyarlıkta zaten gidebilecek başka hiçbir yerin yok. Camiye gitmek zorunda kalıyorsun. Sen gençliğini Rabbine vereceksin. Gençliğini Rabbine verdiğin zaman arşın gölgesi altında gölgelenen insanlardan bir tanesi olabilirsin. Üçüncüsü, gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Bizim de gönlümüz çok mescitlere bağlı. Fakat pandemi süresince mescitlere pek gidemiyoruz. Pazar sabahları hep farklı bir camiye giderdik. Pandemide hamdolsun camileri kapatmadılar. Ben yine her gün farklı bir camide kılıyorum öğle namazımı. Farklı mescitlere gidebiliyorum elhamdülillah. Gönlümüz mescitlere bağlı olacak. Biliyorsunuz İslamiyet'te cemaatle namazı kılmak, evde namazı kılmaktan 27 derece daha üstün sevap kazandırır. Daha üstün bir gelir kazandırır. Uyanık olmak lazım. Diğer madde Allah için birbirlerini seven, buluşmaları da ayrılmaları da sadece buna dayalı olan iki kimse. Sadece Allah için birbirini seven bir arkadaşın var mı? Seni seven ama hiçbir menfaat yok, hiçbir ticari bağlılığı yok. Senden hiçbir geliri yok, sadece seni Allah için seven bir dostun var mı dünyada? Kendine bir sor. Böyle bir dostun varsa ve sen de onu sadece Allah için seviyorsan menfaatsız bir şekilde arşın gölgesi altında gölgelecek olanlardan bir tanesi. Sensin Müslüman kardeşim. Bir başka madde. Mevki ve güzellik sahibi bir kadının gayrimeşru bir isteğine ben Allah'tan korkarım diyen kimse. Vallahi çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Allahü Teala bu tuzağa düşmekten hepimizi korusun kardeşler. Çok zor. Özellikle biz erkeklerde şehvet çok kuvvetlidir. Kadınlardan daha güçlüdür. Bu davete icabet etmemek çok zor. Neden? Muhammed Aleyhisselam burada iki şey sayıyor. Bir, sadece güzellik demiyor mevki sahibi yani mali durumu mevkiisi üstün bakımlı ve güzel bir kadın iki taraftan reddetmen çok zor çok zor bunu reddedersen sadece Allah'tan korktun için bunu reddedersen arşın gölgesi altında gölgeleneceksin o o dehşetli günde bir başka madde infak ettiğinde sol tarafının sağ tarafının ne infak infak etmekte olduğunu bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse Sol Şimdi sağ tarafta sadakayı, fitreyi ya da zekatı veriyorsun. Ama sol tarafı bilmiyor. Yani o kadar gizli saklı veriyorsun ki sol kolun bile bundan haberdar olmuyor. Sol kolun bile sağ kolundaki hareketi göremiyor. Bu hassaslığı sağlayabilen müminler. Bunu övüyor Muhammed Aleyhisselam hadiste. Biliyorsunuz Kur'an'da sadaka ya da hayır yapan dört insandan bahseder. Dördü de mübarektir. Gündüz veren, gece veren, açıktan veren, gizliden veren. Allah bu dördünü dövmüş. Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh sırf bu ayetteki müjdeye nail olmak için malını dörde bölmüş ve dört şekilde dağıtmış. Gündüz dörtte birini, gece dörtte birini dağıtmış. Açıkta dörtte birini vermiş, gizli olarak dörtte birini vermişti. Malının tamamını dağıtmış. Bu verişlerin içinde en hayırlısı en üstünü hangisidir dersen Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Sol tarafının görmediği, sağının verdiğini, sol tarafının görmediği Sadaka hayır. İşte en üstüne bu. Son madde, yedinci kişi. Tenha yerde Allah'ı zikredip, düşünüp de iki gözü dolup taşan kimse. Hadis Buhari hadisidir. Tenha yerde bir kul tarikata girdiği zaman, tarikat tövbesi yaptığı zaman, yani Allah'a bir mürşidi kamilin huzurunda, bir dostun, salihin huzurunda söz verdiği zaman. Ona hemen zikir talimi verirler. Zikir taliminin özelliğine, karanlık tenha bir yerde Allah'ı zikredecek, tövbe edecek. Sanki kabirdeymiş gibi. Ve orada pişman olacak gözlerinden yaşlar dökecek. Her gece tarikat zikri almış, nasuh tövbesi yapmış dervişe. Her gece bu müjdeyi yaşamak fırsatı vardır. Tarikat ehli azimetle hareket ettiği için bu fırsat onun önünde apaçıktır. allah Teala hepimize nasip etsin kardeşler. Tenha yerde namaz kıldıktan sonra ya da Allah'ımızı zikrettikten sonra pişmanlıkla bir damla bile olsa gözden yaş tökmeyi allah Teala şu iki göze cehennemi haram kılmıştır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. İki göze. Bir, Allah korkusundan, sırf Allah korkusundan alayan göz. iki Allah rızası için sabaha kadar nöbet tutan göz. O nöbet tutan askerler var ya sınırlarda. Ya da polis karakolunun önündeki polis kardeşim nöbet tutuyor. Vatan için, kardeşleri için, Allah'ın dini için nöbet tutuyor. Bu gözlere ateş haramdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Mevla Teala bu nimete kavuşmayı Hepimize nasip etsin kardeşler. Allah'ın dostu olmak istiyorsan, dostu olabilmek için hamle yapman gerek. Mevla Teala buyuruyor ki, ben dostlarımı kullarım içinde gizledim. Onları kimse bilmez. Dostlarımı kullarım içinde gizledim. Baktığınız zaman sıradan bir insan kul benim gibi giyinen, vasat sıradan bir insan beraber camiye gidiyoruz, gidiyoruz, o da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Bundan evliya olur mu ya? Dostlarımı, özel dostlarımı, Kullarım içinde gizledim diyor kutsi hadiste. Mevla Teala Hazretleri. Maruf-i kerhi hazretleri tasavvuf yolunun büyüklerinden mübarek bir mesele anlatıyor. Yaşanmış bir olay. İhtiyarın bir tanesi pazara gidiyor. Pazardan balık alıyor ve başka şeyler alıyor. Yükü fazla olduğunu gören bir çocuk, küçük bir çocuk ihtiyar amcanın yanına gidiyor. Diyor ki amca taşımanda yardımcı olayım. Evine kadar seni götüreyim. Amca diyor ki tamam. Al evladım şunu yarın diyor. Eve götürüyor. Tabii çocuk balığın kokusunu alıyor. Eve geldiklerinde amca diyor ki, evladım gel, içeriye gir, yengene bir selam ver. Hem balığı pişirsin, beraber yiyelim. Amca diyor, ben oruçluyum, niyetliyim. Yiyemem diyor, o çok güzel diyor, o zaman madem niyetlisin, akşam iftara kal. Beraber iftarı yapalım, sonra evine gidersen diyor. Peki amca diyor, oturuyorlar, beraber iftarı yapıyorlar. Yemeklerini yiyorlar, namazlarını kılıyorlar. Çocuk tam gidecekken, amcanın, ihtiyar amcanın felçli olan kızı, yataktan kalkıyor ve bunların yanına geliyor. Çocuğun ve babasının yanına geliyor. Babası şaşkınlık içinde. felçli. Kız ayağa kalkmış. Kızın diyor sen buraya nasıl geldin? Sen hastasın. Ne oldu sana? Anlat bana diyor. Kızı şöyle diyor. Babacığım. Misafir geldiğini duyduğumda oruçlu olduğunu, bu oruç tutmanın farz olma farz olmadığı günde oruçlu olduğunu duyduğumda anladım ki salihlerden birisi. Allah'ım dedim. Şu gelen misafirin senin katında bir değeri kıymeti varsa benim bu hastalığımı iyileştir, bana şifa ver. Bu duayı yaptıktan hemen sonra ellerimi, ayaklarımı hissettim ve kalkıp sana doğru geldim. Ey babacığım diyor. Bu olayı Marufi Kerhi'yi anlatan bu ihtiyar amca Marufi Kerhi'ye diyor ki efendim çocuktan da evliya olur mu? Marufi Kerhi diyor ki evliyanın büyüğü de olur, çocuğu da olur. Evliya yani dost, Allah'ın dostu, Allah'ın dostu. Büyüğü de vardır yaşı büyük olanlar. Tüda. Kendi aralarında da farklı dereceleri vardır bunların. Ama verilerin şu sözünü unutmayın. Bir atasözüdür. Her geleni hazır bil. Her geceni kadir bil. Ama her geleni de hazır bil. Onun ne olduğunu bilmiyor. Kim olduğu belli değil. Dolayısıyla hor görme, hakir bakma, aşağılama. Allah'ın nazarında, Allah'ın katında senden çok daha üstün bir kul olabilir. Bu niyetle, bu bilinçle hareket et. Hiç kimseyi küçük görme Müslüman kardeşim. Özellikle şu Kadir gecesinde. Ayeti bitirelim. فَرْجِعْنَا Bizi geri döndür Allah'ım dünyaya. نَعْمَلْ صَالِحًا Ki salih صالح ameller işleyelim. اِنَّا muqinun Muhakkak ki biz artık muqinun olduk. Yakinen iman ettik. İmanda yakin vardır biliyorsunuz. İlmel yakin, cenneti bilmek, cenneti okumak. Bu ilmel yakin'dir. Aynel yakin, cenneti görmek. Bu aynel yakin'dir. Hakka lakin, cennetin içine girmek. Hedhulühe, <gülüyor> içine girin. Onun içine girin. Bu hakka lakin. Şimdi bunlar imanın neresindeydi? İnanmıyorlardı. Duydular, gördüler. Fakat akıllarını kullanmadılar. Düşünmediler. Akli ve nakli delillerin hiçbir tanesini kabul etmediler. Ve sınavı kaybettiler. Dünya denilen imtihan alanında sınavı kaybettiler. Ama oraya gittiler. İşittiler ve gördüler. Artık perde kalktı. Biz artık yakinem inandık. Pişmanız. Kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz de yok. Bize tek bir şey kaldı. Geri döndü. Bize dünyaya geri döndü. Başka hiçbir tutacak dalımız yok. Bizi dünyaya geri döndürmezsen ebedi cehennem bizimle beraber. Diyorlar ve böyle apışıp kalıyorlar. Oraya gitmeden burada uyanacaksın Müslüman kardeşim. Bak orada zaten uyanacaksın. Mesele oraya gitmeden burada uyanmak. Burada uyanmaz ibadetlerini yapmaz. Sorumluluklarından kaçarsan, bu vakıya, bu mücrimu sen olacaksın. Bu mücrim var ya, bu suçlu sen olacaksın. Allahü Teala şu özel kadir gecesinde bütün Müslüman kardeşlerime merhamet etsin. Herkese rahmetiyle, şefkatiyle, merhametiyle muamele etsin. Hepimizin günahlarını affetsin kardeşler. Bir iki hidayet mesajı okuyayım, peşinden hatim duamızı yapacağız. <gülüyor> Selamun aleyküm değerli hocam ve aleyküm selam kardeşim. Ben önceleri sizin sohbetlerinizi izlerdim. Fakat içimde daha fazla ilim öğrenme, daha fazla ehli sünnet hoca tanıma isteği vardı. Bu istekle sizin sohbetlerden uzaklaştım ve bir Vehhabi hocanın videolarını izlemeye başladım. Niye maceraya giriyorsun kardeşim? Formül şoförü müsün sen ya? Burada, burada sistemli gittiğin, disiplinli bir alışveriş var. Devamlı ilim öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun zaten. Niye maceraya gidiyorsun? Petrol kuyusunu kazmışsın, petrolü bulmuşsun. Başka kuyu kazmaya gerek yok. Devam et. Oradan çıkartmaya devam et, topla. Yok, ben fantezik davranmak istiyorum. Başka bir, ilmimi daha fazla arttırayım, başka bir hocaya gideyim. Onun sakalları daha uzun. Çünkü bir, bir meden sakalı var. Ve abi. ve abi hocanın videolarını izlemeye başladım. Bak şimdi. Başta kendimi güçlü, kaliteli, ilimli bir Müslüman sanıyordum. Fakat kendimi kandırıyorum. Bunlara karşı ilk soğukluğum Osmanlı'ya... Osmanlı şirkten korunabildi mi demeleriyle başladı. Subhanallah. Osmanlı şirk içindeymiş. Bu Vehhabiler mümin, Osmanlı müşrikmiş. Bu gibi zırvaları size söyleyen birisi karşınıza gelirse ona bir tek şey söyleyeyim. Bu delile karşı koyabilen bir tane Vehhabi ya da mealci ortaya çıkmamış. Delil şudur. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdelediği İstanbul'un fethi hangi millete nasip olmuyor? Türk, Osmanlı. Şimdi. Muhammed Aleyhisselam bu hadisinde, bu meşhur hadisinde, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker demiştir. Eğer bu kumandan ve asker müşrik olsa ya da bir de atçı olsa, Allah'ın peygamberi bu insanları eder mi? Kararı size bırakıyorum. Çok basit. Delili ortaya koyduktan sonra bir tanesi bile bugüne kadar karşı koyamamıştı, karşılık verememişti ve veremezlerdi. Çünkü delil açık. İstanbul'u fethi nasip oldu mu olmadı mı? Oldu. Kime nasip oldu? İngiliz mi? Fransız mı? Arap mı? Mısırlı mı? Soğut mu? Kim? Kime nasip oldu İstanbul Fethi? Bir Türk'e nasip oldu ve Türk orduya nasip oldu. Müslüman Türk ordusunu. Olay bu. Hadise bu. Sen daha neyin şirkinden bak? Osmanlı şirkten korunabildi mi? Sana yazıklar olsun. Bunu demeleriyle başladı diyor onlara karşı ilk şüphem. Sonra yavaş yavaş onlardan uzaklaştım. Ve sizin sohbetlerinizi izlemeye tekrar başladım. Kafamdaki sapkın fikirler sizin vesilenizle, delillerinizle yok oldu hocam. Hocam ben bunları tanıdığım için birkaç şey söylemek istiyorum. Belki birilerine vesile olurum. Bunların hiçbir videosunda dört halifemizin, Allah onlardan razı olsun, ismini duymadım. Bakın bunlar da halifelerimizi övmek, peygamberimizin hayatından nakiller yapmak, İslam'ın güzelliğini aktarmak hiçbiri yoktur. Sadece bildikleri tek şey küfür etmektir. Bunların işi küfür etmektir. Devamlı küfür ederler. Hiçbirinin ismini duymadım. Bunlar hadisleri zahiri manada anlıyorlar. Allah göktedir diyorlar. Haşa ve kella. Allah'a mekan ispat etmek küfürdür. Muhaddislere bakmazlar. Hadisten anladıklarını manaya çıkartırlar. Diyorum ki bu hadis bunun delilini söylüyor. Bu muhaddis de o hadisin şerhini yapan muhaddis yüz binlerce hadisi ezbere bilen adam demektir. Senden benden çok daha iyi bilir bu işi. Muhaddisin şerhi de burada. Delil ortada. Bu muhaddis mi daha iyi bilir sen mi daha iyi bilirsin? Hayır. Biz onlara bakmayın. Biz hadisten kendi anladığımız manayı ortaya koyarız. Zibidi, serseri. Sizin gibi insanların hidayetine vesile olan hocaları kötülemek için layık din adamı derler. Bana layık din adamı diyorlar mı? Allah size hidayet versin. Bu adamı hiç kimse dinlemesin. Yoksa gidecekleri yer ebedi cehennem olacaklar e, olacaktır dediler sizin için hocam. Beni dinlemesin kimse çünkü gidecekleri yer ebedi cehennem olacak demişler. Allah Teala bu İngiliz Müslümanlarına hidayet versin. <gülüyor> <gülüyor> Büyük sapkınlık içindeler. Mevla Teala İngilize kulluktan, Fransa kulluktan bu Vehhabi Selefileri kurtarsın. Selefiyim diyor Selef alimi. Tevessül konusunda delil söylemiş. Selefiyim demiyor musun sen? Evet ben Selefiyim. Selef alimini tabi demektir Selef. Selef aliminin verdiği delili burada tevessülün delilini söylüyor. Hayır biz ona bakmayız. Onu kabul etmiyoruz. Ya selefiyim diyorsun o zaman. Selefiyim deme. Telefiyim de. Niye sahtekarlık yapıyorsun? Niye maske takıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. Sübhanallah. Bir tane daha okuyayım. Hocam, sizi, sizi karşıma çıkaranı Rabbime şükürler olsun. Bana o kadar güzel şeyler kattınız ki yazmakla bitiremem. Hocam, ben eşimi hep namaz ve oruç konusunda uyarıyordum. Bana sen işine bak deyip beni geçiştiriyordu. Ta ki Geçen Ramazan ayında kaza geçirene kadar bir musibet bin nasihatten evladır. Müslüman kardeşim bak eşi devamlı uyarıyor. Namaz kıl, oruç bak ölüm var, sakatlık var, şu var bu var. İbadet yap, dinlemiyor. Kaza geçiriyor. Geçen Ramazan ayında kaza geçirene kadar böyle devam etti Doktor eşime iki ay rapor verdi. Ben de sahurda hep sizin sohbetlerinizi açıp dinlettim. Hocam benim 15 yılda yapamadığımı siz 30 günde yaptınız. Elhamdülillah şükürler olsun. Eşim orucunu hep tuttu, namazını da altı aydan beri kılıyor. Şimdi, bu musibet başa geldiği anda, bu eşinin aklına gelen ilk şey şu değil mi? Kötü bir şey oldu, bana kötü bir şey geldi. Kötü bir şey. Sonuç ne oldu peki? Sonuç. Dünya geçicidir. Sonuç, bu kötü şey, senin kötü gibi gördüğün şey seni namaza ve oruca başlattı. Sen kardasın, vallahi sen kardasın. İki, bu da bonus. O musibete sabretmen dolayısıyla Allah günahlarını senden arındırdı, temizledi seni. Her taraftan kardasın Müslüman. O zaman gelen musibete sakın kötü bir şey deme. Sınav de, imtihan de. Namazını altı aydan beri kılıyor. İçkiyi ve sigarayı da bıraktı hocam. allah Teala, Rabbim şu tesiri verdiğin için sana sonsuz kere yaratıklarının nefesleri adedince hamdü selam olsun Allah, şükürler olsun. İçkiyi de bırakmış, sigarayı da bırakmış elhamdülillah. Ne diyeyim ki hocam? Allah sizden razı olsun. İlim yolunda ayaklarınızı sabit kılsın ve sizi iyilerle haşretsin. Amin ya muayy. Şehitlik mertebesine yükseltsin. Amin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ile komşu eylesin. Amin kardeşim hepimizi, hepimizi. Aklından o kadar dua geçiyor ki hocam. Hepsini nail eylesin. Yüceler yücesi olan Allah'ım. Amin ya muayy kardeşim. Şu duayı anandan babandan alamazsın bak. Annem baban dua eder. iki tane dua eder bırak. O kadar işten dua etmiş çünkü hayatına dokunmuş. Hayatında büyük değişikliğe vesile olmuşuz ya. Çok keyiflenmiş bu kardeşimiz. Bu yüzden içten dua ediyor. Şükürler olsun. Bu duaları almaya bize nasip etti Allah'ımız. Okunmuş olan bir sürü hatmış şerif var. Bu akşam duasını yapmak adına ben beni ve kitah tayin ettiler Müslüman kardeşlerim. Bir dua yapacağız. Kısa bir dua olacak. Bu hatimlerin sevaplarını hediye etmemiz lazım kardeşim. Muhammed Aleyhisselam'dan aşağı doğru. Hepinizden ellerinizi açmanızı, duama destek olmanızı, katılmanızı rica ediyorum. Amin. Ya Rabbeli Alemin. Ya Rabbeli Alemin. Ya Rabbeli Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Rabbi. Senin rızan için çok kıymetli gecede, Kur'an'ın indiği gecede senin huzurunda toplandık. İlim meclisimizi kurduk. Sen bu yaptığımız amel hürmetine hepimizden razı ol. Hoşçakal Allah'ım. Bizi ahirette senin indine, senin katına çıktığımızda et etme ya Rabbi. Amin. fasıklardan etme ya Rabbi amin. gafillerden ve kafirlerden münafıklardan etme bizi Allah'ım bizi imanını kurtarmadıkça ölmeyen Müslümanlardan yap ya Rabbi amin. imanla sana gelmeyi hepimize nasip et Allah amin. amin ya Rabbi bu ilim meclislerini hayatımızın sonuna kadar kurabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbi muhabbetimize arttır Allah'ım meleklerini Anlatmamız gereken meseleleri bize hatırlatması için yanımızda hazır bulunduruyor her sohbetimizde ya Rabbi. Amin. Salih kullarını, sadık kullarını her ilim meclisimize yanımızda hazır bulundur Allah'ım. Onların duasını, feyizini, muhabbetini üstümüzden eksik etme ya Rabbi. Amin. Okunmuş olan hatbi şerifler var. Okunmuş olan salavat-ı şerifeler var, tevhidler var. Ya Rabbi bunların tamamının sayısı sende malum. Bunları okuyanların isimleri sende malum. Bunların tamamının bilgisi senin indir. Ya Rabbi hepsinin isimlerini sen biliyorsun. Bu okunmuş olan bütün tevhidlerin, selavatların ve Kur'an ayetlerinin hatimlerinin sevabının indi ilahiyende kabul et ya Rabbim. Bunların sevabının bir mislini en evvel efendim peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır haberdar et ya Rabbim. Adem Aleyhisselam'dan peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün velilerin, peygamberlerin hürmetine hepsinin amel defterine hediye ediyorum. Sen ulaştır, ulaştır ya Rabbim. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasılet et Ya Rabbi. Bekir Sıddık'tan Üstadım İhram Cizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i sil geçen bütün velilerin, alimlerin, dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et Ya Rabbi. Amen. Hasreten burada elini açmış olan, hasreten ekranları başında elini açmış ama iştirak eden ne kadar Müslüman kardeşimin, kardeşim varsa hepsinin geçmişlerinin ruhlarına Hayattakilerin amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştığı haberdaret Ya Rabbi. Şu anda hastane köşelerinde inleyen, şu malum hastalık sebebiyle inim, inim inleyen, nefes alamayan, nefes alma nimetinde mahrum olan Müslüman kardeşlerimin şifası için hediye ediyorum. Sen onlara şifalar ver Ya Rabbi. Bizden özel hastalıkları için şifa isteyen, şifa için duamızı isteyen ne kadar Müslüman kardeşim varsa, hepsinin şifası senin elindedir Allah'ım şafi isminle tecelli et ya Rabbi. Amin. Şifalarını ver ya Rabbi. Amin. Amin. Yurt içinde ve yurt dışında şu anda operasyonda olan asker kardeşlerime, komutan kardeşlerime, polis kardeşlerime hepsine yardım et ya Rabbi. Amin. Hedeflerini en keskin noktadan, en zarar verici noktadan vurabilmeyi hepsine nasip et ya Rabbi. Amin. Melek ordularını kardeşlerime yardıma gönder. Amin. Müslüman cinler ordularını kardeşlerime yardıma gönder. Amin. Şehitler ordularını, ruhlar ordularını Kardeşlerime yardıma gönder ya Rabbi. Mm -hmm. Amin, amin. Bi hurmeti daha ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.